Söz alındı, söz verildi, vakit saat tayin edildi. Tayin edilen vakit saat geldi çattı. Rüzgarlı pazarın bir ucunda bulunan koca kara ağacın altına uzun bir masa kurulmuştu. Masanın ortasında beyaz gelinliğiyle nimet, bir elinde bir demet çiçek, yanı başında taralı saçları, gözlükleri, koyu renk takım elbisesi ve papyon kravatıyla genç iş adamı havaları püskürten cesur. Sağ yanında bütün haşmeti, lacivert takım elbisesi ve kırmızı kravatıyla doktor. Nimetin yanındaysa bıyıkları buruluğu yelekli köstekli elbisesiyle çaycı pala. Masaya beyaz örtüler serilmiş, üzeri türlü nevaleyle donatılmıştı. Çiçekçi Cemile bütün hünerini gösterip masayı çiçek tarlasına çevirmişti. O koca gövdesi ve parlak kumaştan elbisesiyle, Bir o yana bir bu yana koşturuyor, düğünün ve ikramın bütün yükünü omuzluyordu. Kocası Haydar, klarnet, keman ve darbukadan oluşan bir roman orkestrası ayarlamıştı. Geçidin bir baştan bir başa süslenmesi, balonlar, fenerler, çiçeklerle rengarenk kılınması konusunda ben, duran, jino başta olmak üzere herkes, herkes çalışmıştı. Ilık yaz gecesinin karanlığında rüzgarlı pazar ışıl ışıl olmuş, bütün tüp lambalar yakılmış, ortalık bir film platosuna çevrilmişti. Karşı geçedeki yüksek apartmanların balkonlarına, pencerelerine üşüşen varlıklı kesimin, ''Meraklı gözleri burada, bu gece gerçekten bir film çekildiğini düşünüyor. Rüzgarlı pazarın büyülü aydınlığında her gördükleri kişiyi beyaz perdeden ünlü bir artiste benzetiyorlardı. Polis ve zabıta bir masal sahnesini andıran bu görüntünün bozulmaması, ''Ne oluyor yahu nedir bu taşkala?'' diye su koy verecek, itiraz edecek her kişiyi ikna etmek, sarhoş olup işin tadını kaçıracak ayyaşları, anında oralardan uzaklaştırmak için bütün tedbirleri almıştı. ''Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun'' diyorlardı. Doktor gündüzden pazarda bir tepsi dolaştırmış, ''Cesurla nimeti evlendiriyoruz, gönlünüzden kopanı atın.'' diye epeyce bir para toplamıştı. Dört yol ağzı çocukları, arada bir oğul vermiş arı gibi şekerlerin, çikolataların olduğu kolilere saldırıyor, dürümcü baba onları elinden geldiğince dizginliyordu. Geçidin her iki yanına dizilen pazar esnafına, Koca kara ağacın altındaki uzun masaya kurulan, kız ve oğlan tarafına sürekli olarak kutu kola, meyve suyu ve pasta servisi yapılıyor, kendini zapt edemeyen içiciler masa altında plastik bardaklara içki ilavesinde bulunuyordu. Havada hafif bir esintiyle iğde kokusu vardı. Yıldızlar yere inmişti sanki. Sanki bütün eşya ve tabiat, körlerin aşkını kutlamak için, rüzgarlı pazarın üzerinde gönülleri şenlendiren bir atmosfer yaratmıştı. Dilenciler, tartıcılar, boyacılar, simitçiler, kağıt toplayan çocuklar, yozgatlı oyuncakçı, adam otu satan adam, sigaracılar, sidiciler penyeciler, terlikçi ve çantacılar, ikinci el telefon satıcıları, ne alırsam bir milyoncular, Diş beyazlatma tozu satıcıları, eski plakçılar, seyyar pilavcılar, üç kağıtçılar, herkes, herkes oradaydı. Kolyeci oğlanla sevgilisi güzel kız, nimete küpeler, bilezikler taktı. Onları gören Bilum'un pazar esnafının hamiyeti kabardı, kimi para kimi çeyrek altın taktı. Kimi eşya verdi, kimileri de hayır duayla tebrik etti. Nimetle cesur bu masal gemisinin kaptan köşkünde kendilerinden geçmiş, ses ve kokudan örülü mutluluk bahçesinde sonsuz bir yolculuğa çıkmışlardı. Olup bitenlere inanamıyorlardı. Gece ilerleyip kafalar çakır keyif hale gelince cümbüş tadından yenmez oldu. Romanların çaldığı oyun havaları hemen herkesin kanını kaynatmış, kendini tutamayanlar meydana fırlamış, çifte telliden kasap havasına kadar ne varsa ortaya dökülmüştü. Ana yoldan akıp giden araç seli, bu cümbüşü fark edince duralıyor, o yana dönüp ne oluyor burada diye anlamaya çalışıyor, anlayınca da kornalara basarak eğlenceye dahil oluyordu. Sanki Galatasaray UEFA kupasını kazanmış. Sanki milli takım Brezilya'ya gol atmıştı. İşte böyle oldu. Doktorun dediği gibi nimetle Cesur'un düğünü dillere destan oldu. Ve nihayet polisle zabıtanın verdiği izin doldu. Ortalık sakinleşti, el ayak çekildi. İşte o zaman Battal abi ünlü motosikletiyle ortaya çıktı. Motosikleti her zaman olduğundan daha fazla parlatmış, her yanını bayraklar şeritlerle donatmıştı. Motosiklet motosiklet olmaktan çıkmış, bir nevi limuzine dönmüştü. Bir fiyakalı manevra yaptı, ROR diye gaz verip aldı, aynı fiyakayla motordan atladı, bir güzel reverans yaptı, nimetle cesurum mutlu yuvalarına taşımak üzere emirlerine amade olduğunu söyledi. Öpüşüldü, tokalaşıldı, gülündü, ağlandı. Gelinle damat motosikletin terkisine kuruldular. Motosiklet, köroğlunun kır atı gibi bir şahlandı, bir nara patlattı, sonra kendini araç selinin ortasına fırlatıp attı. Battal abi yasağı falan aldırmadan ancak itfaiye ambulans polis gibi araçlarda kullanılan canavar düdüğüne asıldı. Canavar düdüğünün sesi duyulunca yoldaki araçlar bir bir kenara çekilip motora yol açtılar. Motosiklet rüzgarda tülleri dalgalanan, gelin nimetle perçemleri dağılan, damat cesuru bu açılan yoldan sanki bir devlet başkanıyla işini taşıyormuş gibi geçirip uçurdu. Rüzgarlı pazarda kalanlar hemen üst geçide tırmanıp onları gözden kayboluncaya kadar izlediler. Gelin gitti, düğün bitti. Geride patlayıncaya kadar içip bir köşede sızacak ayyaşlar kaldı. Balonlar, renkli kağıtlar, mumu tükenmeye durmuş fenerler, hafif esinti altında sallanıyor, kör aşıkların bu yıllarca anlatılacak düğününü pazarın kuytu köşelerine kaydediyordu. Bilal, Duran ve ben o gece eve gitmekte geciktik. Duran yol boyu durup durup mavi yelek mor düğme türküsünü mırıldandı. Bilal bundan pirelenip çocuğa, ''Ne o yahu?'' ''Sevdalı mısın yoksa?'' diye takıldı. Doktor sözünde durmuş, yeni evlilerin evini baştan ayağa döşemişti. Bununla kalmadı, daha kıyak bir iş yaptı ki, dünya durdukça anlatılsa layıktır. Hani hikayemizin başında rüzgarlı pazar esnafından adam otu satan bir adamdan bahsetmiştik. Demiştik ki şu karşıki çarşının köşesinde bulunan boş dükkanı şu adama tutuversek. Oracıkta şifalı otlar satsa, cebi para görse falan. Sonra da vazgeçmiştik. Doktor işte o dükkanı cesurla nimet için tuttu. Bir yıllık kirasını da peşin ödedi. Çocuklar zaten şapkacı bacının mal aldığı toptancıdan mal alımına devam ediyorlardı. Adam geldi, dükkanı gördü, imrendi. Neye imrendi? Doktorun yaptığı insaniyete. Kendi de aman geri kalmayayım, ben de bir koltuk çıkayım diye boş rafları malla doldurdu. Yazlık, kışlık şapka, bere, kaşkol, eldiven, bir kenara biraz da penye falan koydular. Oh, mis gibi oldu. Şapkacı bacının hatırasına dükkanın adını Şapkacı bacı koydular. Nimet çok sevdiği yeğenlerinden ilkokul mezunu ama cin gibi dünya tatlısı bir kızı da yanına aldı. Hani fiş kesilecek, fatura yazılacak falan. ''Ey aziz okuyucu! Gördüğünüz gibi işin ek yeri, boş yeri kalmıyor. Siz sakın ola ki aklınızdan, ''Yahu iki ama bir çocuk bu dükkan nasıl döner?'' ''Sağlam adamlar işi çeviremezken'' diye vesveseye kapılmayın. Cenabı Hak bir işe ol'' deyince oluverir. ''Amenna ve saddakna'' Hazreti Doktor bütün bu güzellikleri bahar dalları gibi rüzgarlı pazarın üzerine serpip ortalıktan sırr oldu. Kimdi, neydi zaten bilinmiyordu. Hakkında söylenenler birbirini tutmuyordu. Hele bu hadiseden sonra iyicene kırklara karıştı sanki... Ardında dallı budaklı bir menakıp bıraktı, çekti gitti. Onu bir daha ne gören oldu, ne duyan. Adetullah böyledir. Yaz biter, güz gelir. Çiçekten meyve, tırtıldan kelebek olur. Okulların açılmasıyla birlikte rüzgarlı pazardan gelip geçenler fazlalaştı. Tatilden dönenler yanık tenleri, dincelmiş bedenleriyle dik dik yürümeye başladı. Sarı saçlı mavi gözlü mektepli kız, bu defa yanında saçları uzun, kulağa küpeli bir oğlanla zuhur etti. Duran'ın haliyle suratı asıldı. Kız kızla arkadaşlık ediyorsa, bunda şaşılacak bir şey yok. Ama bir kız bir oğlanla geziyorsa, orada dur. Durdu Duran. Her gelip geçtiklerinde arkalarından baka kaldı. Yüreğine saplanan hançerin acısı. Ah o nasıl bir acı. Yemeden içmeden konuşmadan kesildi. Neredeyse bir canlı cenaze oldu. Oğlum Duran ne oluyor sana? Derken günlerden bir gün. Bu oğlanla bu kız gelip tezgahın önünde durdular. Duran'ın diz bağları çözüldü. Dili dişi kilitlendi. Bir zaman tezgaha baktılar. Bu zaman elbette ki çok kısadır. Gelin onu bir de durana sorun. Duran artık balonun yanında çakmak, kalem, pil falan da satıyor. Kız bir ak güvercin kanadına benzeyen elini uzattı, bir sarı çakmak aldı, oğlana gösterdi, oğlan başıyla iyidir manasına bir işaret çaktı. Kız saka cıvıltısını andıran sesiyle şakıdı. Bu çakmaklar kaç para? Duran'da ses yok. Put gibi dikiliyor. Kız bir daha, bu çakmaklar kaç para? Duran bitmiş. Duran tükenmiş. Duran pılı pırtıyı toplayıp oralardan çekip gitmiş. Kız da, oğlan da bu defa garip bir gülümsemeyle gözlerine durana diktiler. Ne oluyor? Ne bu sessizlik? Kız, çakmakları sormuştum, kaç para? Yine sessizlik. Dayanılmaz bir gerginlik. Dayanamadılar tabii. Duran'a bir kez daha galipsiyerek baktıktan sonra yüz geri edip yürüdüler. Yürürken oğlan kıza manyak mıdır nedir dedi. Duran başını öne eğmiş hiç kaldırmıyor. Öylece duruyordu. Oğlanın dediğini duydu ama. Manyak mıdır nedir? Manyak mıdır nedir? Manyak mıdır nedir? Manyak mıdır nedir? Manyak mıdır nedir, manyak mıdır nedir, manyak mıdır nedir, manyak mıdır nedir? Duran bana döndü, yüzünde hüzünlü bir ciddiyet, titreyen dudaklarıyla fısıldadı. Ben büyüdüm galiba. Masal bitti. Bir Roman, Bir Hikaye Sevgili dinleyiciler, Mustafa Kutlu'nun Rüzgarlı Pazaraltı hikayesini okuduk. Kitabı Mazlum ki perseslendirdi Müzik <Gülüyor>